Halının içinden sıçrayıp çıktım ve dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü adamının huzurunda Venüs gibi çırılçıplak durdum. Roma'da bana kraliyet fahişesi diyorlardı. Evet, iki imparatorla yatağa girdim. Birine ihtiyacım vardı, diğerini seviyordum. Üçüncüsü benim ülkeme zorla sahip olmak istedi. Bana sahip olması gerekmiyordu. yaratan kadınlar Kleopatra İskenderiye, Ekim Milattan Önce 48. Ben tekinsiz zamanlarda Mısır kraliçesiydim. Erkek kardeşim taht kavgaları nedeniyle beni İskenderiye'den sürdü. Julius Caesar donanmasıyla oradaydı. Roma adına Mısır'ın idaresini devralmak istiyordu. Ötü danışmanları yüzünden erkek kardeşim sadece benden uzaklaşmamış, Romalılarla da savaşa girmişti. Hayatım tehlikedeydi. Erkek kardeşime karşı bir ittifaka ihtiyacım vardı ve Julius Caesar yeterince güçlüydü. Ne pahasına olursa olsun ona ulaşmalıydım. Nurun ne getirdiniz? Aşçı için incir ve hurma, diğerleri de üzüm. Peki ya o ne taşıyor? ...Tesar için yeni bir yatak, ipektendir. Tamam o halde, girebilirsiniz. Tesar'ın yerleşmiş olduğu... ...kendi sarayıma gizlice girmek zorunda kaldım. Benimle ve erkek kardeşimle... ...pazarlığa oturmak istiyordu. Kardeşimden erken davranırsam... ...Romalıları kendi çıkarlarım doğrultusunda... ...ikna edebilecektim. Nöbetçiler Dünyanın en güçlü adamını Nasıl ikna edebilirsiniz Her şeyi kullanarak Gidebilirsiniz Her şey bu ana bağlıydı. Kaderim onun ellerindeydi. Demiler limana çekilsinler. Her şeyi bu an belirleyecekti. <Gülüyor> Ülkeleri ve kadınları hatıra olarak toplayan bu adamı kazanmam gerekiyordu. <Gülüyor> Merhaba Yüce Sezar. Ne istiyorsun? Askerlerin geri çekildi. Erkek kardeşim savaşa devam edecek. Hala hayattayken İskenderiye'yi terk et bence. Lejyonlarım yoldalar. Onların sen söyleyince çıkacaklarını mı sanıyorsun? Bana bunu sormaya mı geldin? Hakt var. Aramızdaki anlaşmayı unuttun mu yoksa? Babam Roma'ya korunmak için ödeme yaptı. Kraliçe olarak ben tanındım, tamam mı? Baban öldü. Ve sen de iktidarda değilsin. Hala kraliçeyim ve Mısırlılar da arkamda. İskenderiye o kadar da önemli değil. Bir ordu topladım, buraya doğru geliyorlar. Birlikte savaşmalıyız, yoksa... Yoksa ne olur? Dışarıda senin nelerin beklediğini biliyor musun? Evet. Roma'ya senin başını yollayacaklar... ...ve senatodaki düşmanların... ...çok sevinecek. Teklifimi değerlendirecek misin? Döreceğiz. Sezar doğru karar aldı. Donanması ve lejyonu yan yana yer aldılar. Roma'nın karşısında hiç kimse duramadı. İskenderiye'mi beğendin mi? Evet ama artık burası benim İskenderiye'm. Romalıların sırf daha güçlüsün diye Mısır'ı sana bırakacaklarına inanıyor musun gerçekten? Ben fethettim. Sen de benim ganimetimsin. Ben kimsenin ganimeti değilim. Belki de bu ilişkiyi... ...gözden geçirmemiz gerekiyordur. Roma'da lejyonerleri... ...onun için bütün kadınların sahibi diyorlarmış. Hiçbir kadın onun için tek değilmiş. ...kadınların tek erkeği diyorlarmış. <gülüyor> ah, ...Venny ve İmparator geldi, gördü ve yendi. Hayır o değil. Ben geldim, gördüm ve yendim. Anlaşma imzalandı. Roma'nın neyaleti olmayacağız. Her zaman neredeysek orada kalacağız. Dilediğimiz gibi özgür olacağız. Peki hep böyle kalacak mı? Başka ne yapmak istiyorsun? Antonius'un karısı kısır ve varisi de yok. Bütün güzellikleriyle benim mısırım. Ben 300 yıllık bir kültürün varisiydim. Roma bize düşmanlık besliyordu. Sezarınsa bu toprakların bereketine ihtiyacı vardı. Romalıların ceplerini doldurmak ve lejyonerleri beslemek için. Bunu da ben sağlıyordum. Bu bir şekilde benim görevimdi. Peki Yakarnaktan gelen zeytin 500 küp yolda. Tepten 50 rulo keten. Eliopolisten bin kılıç ve mızrak. Namibya'dan 200 okka altın. 300 okkaya ihtiyacımız var. Peki Sezar'ın lejyonlarına kaç kilo erzak gönderiyoruz? 200 bin. 400 bin. Ama kraliçem... ...hasat iyi değildi. Çiftçiler açlıktan kırılıyor. Sezar'la barış içinde yaşamak için göndermeliyiz. Yoksa Romalı tahsilderlerin buraya gelmesini mi istiyorsun? Çocuğumuzu bekliyordum. İlk bebeğim ve geleceğimin garantisi. Ama çocuğumuzun onun için, bizim için, Roma için anlamı neydi? Cesar güçlüydü ve güçlü rakipleri vardı. Dışarıda onun bir hata yapmasını bekliyorlardı. İşte. Senin için kralım. Bizde krallar çok sevilmezler. Öldürülürler. Mısır'ı krallar büyüttü. Roma'da çok fazla aptal var. Hala cumhuriyeti yaşadığımızı sanıyorlar. O zaman neden tereddüt ettiğini anlamıyorum. Nihayet bizi Roma'ya götürdü. Aslanların çukuruna. İnsanlar onu bir kral gibi karşıladı. Ama senatoda ondan korkan ve nefret edenler vardı. Onun evinde değil, Tiber yakınlarındaki villasında yaşıyorduk. Çünkü Sezar evliydi ama herkes biliyordu benim onun sevgilisi ve Batlamyus Sezar'ın oğlumuz olduğunu. Ne skandal ama. Bana Nil'den gelen kraliyet fahişesi diyorlardı ve oğlumuz da onlara göre gayrimeşruydu. Ama buna rağmen dikkat hep üzerimizdeydi. Sezar’ın <Sessizlik> villasında verdiğim davete hepsi geldi. Bütün Roma sosyetesi. Evet çok uzaktan gelmiş. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o gerçekten... Aslında <gülüyor> o kadar da güzel değil. <gülüyor> Ama başka yetenekleri olabilir. <gülüyor> Sezar 54 yaşında. Oysa daha 23'ünde. Ama ne yaparsınız? Erkekler böyledir işte. Psst, geliyor. Şuna bakın. Bu Romalı kızların arkamdan neler konuştuğunu bilmiyormuş gibi davrandım. İskenderiye'de onun yanında kral mı olacakmış? <gülüyor> İskenderiye'de değil, Roma'da. Sezar dikkatli olmalı. Cumhuriyete karşı olduğunu düşünen tek kişi Çiçero değil. Aaa, Çiçero. Sizin de gelmiş olmanız beni özellikle mutlu etti. Sizin varlığınız beni onurlandırdı, sayın kraliçe. Kralların senatoyu parçalar ayırabileceklerini söylüyordunuz. Senatörler için aynısı geçerli değil mi sizce? Biz Romalı'ız. İzin verirseniz, Persler veya Yunanlılar değiliz. Biz özgür bir toplumuz. Olaşı bizim için tiranlıktır, bağımlılıktır. Buna asla izin veremeyiz. Doğudaki krallara dikkat ederiz. Cumhuriyetle barış içinde yaşadıkları sürece. Size saygımız sonsuzdur Kraliceğim. Bir kralı bu kadar kötü yapan nedir? Sita savaşları başladığında sizin cumhuriyetiniz ne kadar sürecek acaba? Halklar bozulma ve savaş sürecine girecek. Monarşi ve barışı bir araya getiren birine ihtiyacınız var. Büyük İskender gibi. Ama senin cumhuriyetle ilgili yazılarını okumaktan hoşlanıyorum. Çiçero bu yaşlı sülük arkamızdan bize nefret kusuyordu. Eşiniz ve kızlarınız nasıl senatör? Saçlarınız çok güzel. Roma'nın yeni odası mı? Sezar, bu yılan çukuruna hiç girmedi. Ateşe biraz daha benzin dökmek istemedi. Ama bu hiç işe yaramadı. Çiçer haklıydı Sezar bir tiran Ve Kleopatra Cumhuriyet için bir tehlike Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız Her şeyin bir sırası var Orası kesin ama nerede? Orada ...Cumhuriyete karşı ihanetin başladığı yerde... ...Senato'da. Milattan önce 44, 15 Mart. Sonra Mart'ın ortasında... ...Senato'da onu tuzağa düşürdüler... ...ve haince arkasından vurdular. Katillerine göre fazla güçlenmişti. Ama onunla vedalaşmaya gelen dostları da vardı... Neden ona yapılan uyarıları ciddiye almayıp da senatoya gitti? Neden bütün planlarımız, bütün umutlarımız ve geleceğimiz yok olmuştu? Anne, uyuyamıyorum. Korkuyorum. Gel buraya tatlım. Sezar'ın en çok güvendiği kişi Antonius içten bir konuşma yaptı. Sezar Baba toprağımızın babası bu kahraman öldü. Galya'yı egemenliği altına aldı ve Germenleri yendi. Gemileri Ren Nehri'nden Rona, oradan Musul'a kadar uzanıyor. Sırayla her yeri fethetti. Sınırlarımızı adlarını duymadığınız, var olduklarını bile bilmediğiniz ülkelere kadar genişletti. Pontus'u sadece bir günde geldi, gördü ve yendi. Mısır'la anlaşma yaptı ve bir sürü ganimet kazandık. Oraya sizin düşündüğünüz gibi keyfi için gitmedi. Şimdi o öldü. Hastalıktan değil, yaşlılıktan değil. Sezar savaşta düşmedi. Burada Roma'nın ortasında Biliyorsan cinayete bileyim. kurban gitti. Lânet olsun. Lânet olsun. Lânet olsun. Lânet olsun. Roma'dan ayrılmazıyız. İç savaş kokusu var. Seni buraya düşüren sırtındaki hançerdir. Senin halka konuşma yaptığın bu yerde yazıklar olsun saçına kan sıçratana ve Togan'ı yırtana. Yazık ki seni içerideki düşmanlar katletti. Sezar'ın katillerine lanet olsun. Sezar'ın katillerine lanet olsun. Sezar'ın katillerine lanet olsun. Sezar'ın katillerine lanet olsun. Sezar'ın ölümünden sonra Romalılar ikiye bölündü. Yandaşları ve düşmanları birbirlerine düştü. Burada hiç güvende değildik. Kendi vatanımıza Mısır'a dönmemiz gerekiyordu. Çıkmalıyız. Acele etmelisiniz. Artık kaderimiz Roma'nın müstakbel hükümdarının ellerindeydi. Cesar'ın yeğeni Octavian. İntikamını alacağım ve katilini idam ettireceğim. Sizin Senin düşündüğünden çok de daha güçlüler. Güçlü. Birlikte hareket etmemiz daha akılıcı olmaz mı? Ve Sezar'ın konsül arkadaşı Marcus Antonius. Yani ayrı yürüyecek ve beraber mi kazanacağız? Ve imparatorluğu aramızda paylaşacağız. Ben İtalya ile Batı'ya alacağım. Sen de Yunanistan, Asya ve Mısır. Bu, bizim aramızdaki sınır. O halde bana 30 bin lejener vermelisin. <gülüyor> 30 bin. İmkansız. 20 bin İtalya'ya kadar ilerleyemem. Ama donanmaya ihtiyacım olursa bana yollarsın. İhtiyacın olduğunda gönderirim. O halde öyle olacak. Mısır ve Roma arasında yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. Antonius'la nasıl görüşebilecektim? Beni öldürmeye ya da benden kurtulmaya mı çalışacaktı? Yoksa o da Sezar gibi kraliçe olarak tanıyacak mıydı? Antonius'un kimle karşı karşıya olduğunu bilmesi gerekiyordu. O beni ne kadar çok çağırdıysa, ben de onu o kadar beklettim. Doğunun bütün kralları beni ziyarete geldi. Hepsini ağırladım. Sadece o buna gerek görmedi. O halde sen onunla gitmelisin. Beni daha iyi tanıması gerekiyor. Sanırım kabul etmek zorundayım. Onun hakkında ne biliyoruz? Evli. Ve karısı onun için her şeyi yapıyor. Ona peşinden asker ve ekipman gönderiyor. Onun için bağış topluyor. İşte buna aşk derim. Cahil bir adam. Okumamış herhalde. Herhalde mi? Kesinlikle öyle. Açık saçık şakaları ve serseri gibi giyinmeyi seviyor. Halkı onu kendilerinden biri gibi biliyor. Ben de kütüphaneye gittiğini ve filozofları dinlediğini duydum. Belki dinliyordur ama anlıyor mudur? Bunun haricinde tam bir ay yaş. Ovarda ve tam bir kadın avcısı. Kendini Dionysos tanıyor. Birkaç kuleliçeyi yatağına atmış bile. Siz kafanızı fazla yormayın da işinizi bitirin. Sezar'ı sadece kullandı. Onun ölümüne sebep olduğunu unutma. Dikkatli ol. O halde benden kral olup olmayacağını bir daha göreceğiz demektir. Nihayet bana geldi. Bunun için krallara yakışır bir karşılama hazırladım. İçeri İsses kılığında girdim. Aşk tanrıçası. Mısır'da adet böyleydi. Seni... çıkar sezarla hayatımı ve tacımı kurtarmaya çalışıyordum evet. ama antoniusa aşık olmuştum. Onun için her şeyimi feda etmeye hazırdım. Birbirimizi üç uzun yıl boyunca görmedik. Roma'daki nüfuzunu arttırmak için lejyonlarıyla beraber doğudaki krallıklara gitmişti. Tabi ortak bir şeylerimiz de vardı. üreğimin altında ikizlerim vardı. Alexander Helios güneşim ve... ...Lofatra Selena ayım. Karısının öldüğünü öğrendiğimde... ...ben de umutlanmaya başladım. Affedersiniz majesteleri. O yeniden evlenmiş. Octavia ile evlenmiş. bir Octavia'nın kız kardeşi. Ah! Dışarı! Defol buradan! <gülüyor> İskenderiye, milattan önce 34 sonbahar. Çok yaşa kralice. Çok yaşa Yaşasın. Yaşasın Çok Antonius benimle evlenmemişti. Bizden de vazgeçmemişti elbette. Mısır'dan vazgeçmemişti. Planları için bize ihtiyacı vardı. Ve kültürümüzü seviyordu. Yaşam biçimimizi ve özgürlüğümüzü. Sadece ben onun için böyle bir karşılama hazırlayabilirdim. Bir Fatih olarak geri dönmüştü. Bana, İskenderiye'ye. Bu nereye geldik? Ganimetleri fahişelerle... ...har vurup harman savuran adamlar mı yönetecek bizi? Onun için savaştığı ortada. Zaferlerini o finansiye ediyor. O olmasa bu kadar yer fethedemez. Şimdi de... ...zaferini kutlamak için... ...aşkla Roma'ya değil... ...İskenderiye'ye geliyor. Senato ayaklanacak. Romanlar böyle. öyle. Ona iyi bak Gayribeşlül çocuklarına da ganimetten pay veriyor <gülüyor> Alt adamımız kraliçenin yanında kral Yanındım, mı? Altında Yeryüzündeki bir teri gibi O artık bir Romalı değil Sonunda İskenderiye'yi imparatorluğun başkenti haline getirecek Octavian Buna bir son vermeli Hı? Ona seviyor musun? Ben seni seviyorum biliyorsun O halde bunu kanıtla Çocuklarımıza adımı verdim Ama bu bana yetmez Octavia'dan ayrılmanı istiyorum. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Bunu yapmak istemiyor musun? Beni anlamalısın. Sezar senin yüzünden boşanmış mıydı? Ondan bunu istememiştim. Senden istiyorum. O bir Romalı. Ne olmuş Romalıysa? Beni anlamaya çalış. O Octavia'nın kardeşi. Aramızdaki bağın bir nişanesi. O da bu bağ koparmamı bekliyor zaten. Sen korkağın tekisin. Bu ayrılık ucu sana da dokunacak bir savaşa neden olabilir. Bunu mu istiyorsun? Hayır. İstediğim savaş değildi. Ama sonra hep korktuğum şey oldu. Oktavian ve Antonius arasındaki rekabet açık bir düşmanlığa dönüştü. Bu ihanettir. Bana donanmayı göndereceğine söz vermiştin. Ama partlarla savaşırken bana ne gönderdin? Birkaç tane gemi. Onlar bizim ortak düşmanlarımız. Bana 20 bin sözü vermiştin, yazılı olarak. Sonra 2000 tane bile göndermedin. Şimdilik daha fazlasını gönderemiyorum değerli Antonius. Hiçbir Romalı Mısırlı bir fahişe için senin kral için için savaşı Seni bu kadar değiştiren nedir Octavian? Bir kraliçeyle yaptığım için beni kıskanıyor musun? Sana eş olarak kız kardeşimi verdim. Ama sen vậy... Kleopatra ile onu aldattın. Senin hiç aşığın olmadı mı? Sadece Libya ile mi yatıyorsun? Lucia, Anna ya da Valeria ile hatta üçüyle aynı anda yatmıyor musun? Bu hangi kadınla daha iyi seviştiğinle mi alakalı? Hepsi de Romalı. Mısırlı fahişeler değil. Barbie, Venüs kostümüyle karşına çıktığında Kleopatra sana ne dedi? Benimle yat. Yoksa savaşırız mı dedi. İmparatorluğu paylaştık. Ama sen bütün doğuyu ele geçirdin. Romalıları iktidarsız... ...hadınlara çevirdin. Bir kadın ve sen. Sen bir fahişinin kölesi oldun. Öyle mi yazayım? Aynıını yaz. Ne hiç bir şey. Ama hiçbir şey Oktavya'nı durdurmadı. Onu savaş alanına getiren de pisliğe buluyan da aşktı. Ama ilk savaşımı kazanmıştım. Antonius Octavian'dan ayrıldı ve beni eşi ilan etti. Erkek kardeşi için saldırma zamanı gelmişti. Octavian Antonius'u mahvetmek, beni ve Mısır'ı yok etmek istiyordu. Mısır kökenliler! Ve Mısırlılar Roma halkına karşı ayaklandılar ve suç işlediler. Bütün Roma halkı duysun Mısır'a karşı savaş ilan ediyoruz. Senato oy birliğiyle Mısır'a karşı savaş açılmasına karar verdi. Roma halkı Mısır kökenliler ve Mısır'da yaşayan insanlara karşı savaşa giriyor ilk kargıyı ben fırlatıyorum. Yunanistan'daki Atrium'da savaş başladı Oktavyan donanmamızın etrafını kuşattı Ve destek birliklerle bağlantımız kesildi Oktavyan sadece zaman kazanmaya çalışıyor Gerçekten bizde savaşmayacak Bir şeyler yapmalıyız Askerlerimiz zayıf düşüyorlar Aç kaldılar Yarısı da hastalandı her gün birlikler onun üzerine gidiyor. Dayanacak fazla zamanımız kalmadı. Tek kelimeyle kuzan üzerinde duruyoruz. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Peki neden çıkamıyoruz? Şunu da söylemeliyim ki, generallerin toplantısında bir kadın bulundu, ancak sadece orada kötü sayılmaz. Peki Kara üzerinden Atina'nın gerisine çekilecek Ve orada orduyu yeniden toplayacağız Peki içinde benim gemilerimin de Bulunduğu donanmayı limanda yanmaya mı Terk edeceksiniz Açık denizde Mısır gemilerinden Daha iyi gemi yoktur Sen ve doğulu Alışkanlıkların ayağımızda bir pranga gibi Yeter artık Denizde Oktavya'na karşı Hiç şansımız yok Donanmayı bir arada tutarsak şansımız var Gemileri birbirine bağlayacağız Yolumuza çıkan her şeye çarpacak ve ezip geçeceğiz Hayır üstümüze geliyor çarpacaklar dikkat edin Ezilmezler ki bize yanaşıp bordalayacaklar Gözcüleriniz akıntıyı balıkçılardan mı öğrendi benimkiler onlardan öğrendi Oktavyan onların açık denize kontrollerini sağlayamaz Öyle rüzgarında onları parçalayacağız Kadın haklı olabilir ama lejelerler işe yaramaz. Roma'da buna korkaklık ve kaçmak gelir. Kararınız Onur'unuzla savaş alanında ölmek olmalı. Onur ancak mezar taşında yazacak. Burada çok daha fazlası oluyor seni ahmak. Onu dinleme! Roma için mi yoksa bu kadın için mi savaşıyorsun? Yoksa sana tasma mı taktı? Kendini de rezil etme, bizi de. Susun! Bu daha iyi bir plan. Gemilerle ezeceğiz. Ve savaş söylendiği şekilde başladı. Rüzgar çıktığında yelkenlerimizi açtık ve açık denize doğru yol aldık. Boşatmanız. Sizin... ...daha fazla lejyoner ve mühimmatla aşıldı. Başarısız mı oldunuz? Şimdi de bizden kaçıyor mu? Peki Antonius, Gemisi bordalanmış. Ama Kleopatra ile beraber ve kaçtı. Başaramadınız mı? Kaçmadılar. Her şeyi kurtardılar. Evet ama tekleyicinin kaybetti ve o ay yaş öyle veya böyle uzun süre dayanamaz. Kesin şunu. Kral yılan olduğu sürece her şey çok tehlikeli. Roma'ya bildirin. Biz zafer kazandık. Milattan önce 31 Temmuz. Donanmamızla İskenderiye'ye döndük. Güvenliğimizi sağladık. Bir <gülüyor> başarımızın sarhoşluğu içerisindeydik. Yeniden doğuşumuzu kutluyorduk. Ne zamanlar sanki geri dönmüş gibiydi. Lejyonlar. Bütün lejyonlar. Ne düşünüyorlar? Oktavyan'dan kaçtınız. Zaferi hak etmiyorsunuz. Ne düşünüyorsun? Bunu daha önce hiç böyle görmemiştim. Her şeyini kaybetmiş gibiydi. Hadi söyle. söyle. benimle. Ya. Sonum geldi. Marcus Antonius asla teslim olmaz. Octavian seni aşağılayacak, senin onurunu hiçe sayacak, senin çocuklarını, bizi. Bir şeyler yap. Pluto'yu ebediyete davet edeceğim. Çok çaresizdik. Antonius onuru için savaşmak istemişti. Ama Octavia'nın korkusuzca böyle bir mücadeleye girmeye ihtiyacı yoktu. Ne zaman? Hayır dedi. düello olmayacak ve ve ne? Ölmek için başka yollarınızın da olduğunu söyledi. Hiç umut kalmamıştı. Octavian Antonius'un ölmesini istiyordu. Ne oldu? Sonra ne olacaktı? Belki merhamet gösterirse en azından çocuklar hayatta kalabilirdi. Milattan önce 30, 1 Ağustos. Harekete geçmeliydim. Apollodrus, Apollo, Apollo. Antonius'a git. Ona şöyle söyle: Bizim için. Artık umut kalmadı. Kendi hayatımı sona erdireceğim. Hayır, canına kıyar. Oktavyan ona daha fazla acı çektirebilmek için yaşamasını istiyor. Söyle ona, bunu onu sevdiğim için yaptım. Öbür dünyada onu özlemle bekleyeceğim. Bu ne demek şimdi? Hayır, şimdi gidin. Beni yalnız bırakın. Oktavyan acımasız bir canavar. Antony'u öldükten sonra onunla anlaşabileceğini mi zannediyorsun? Zihin hayatını sona erdirdi. İkinizin öbür dünyada sevgiyle kavuşacağınızı söyledi. icaıza söz vermiştik Onün ve şerifimizde öleceğimize. Liste hazır mı? Endere'deki altının size değil Horus tapınağına ait olduğunu söyledi. Octavian öyle biriydi. Çocuk gibi bir yüz. Buna rağmen çok soğuk ve acımasız. Bana şehrin hazinesini teslim et, ben de ne yapabileceğime bakayım. Sezar benim Roma'nın dostu ve Roma'ya bağlı olmamı önemsiyordu. Sen onun varisisin ve Caesarion'un sevgili oğlu. Elinde yazılı bir kayıt var mı? Aramızda bir savaş olduğunu unutuyorsun. Benim başlatmadığım bir savaş. Benimle Roma'ya gelir misin? Kraliçe olarak mı yoksa ganimet olarak mı? Leopatra olarak. Peki ya çocuklarım? ...Sezaryon'un ülke dışında olduğunu duydum. Onu arattıracağım. Sevgilim... ...eşim... ...Sessizlik ülkesine gitti... Veririm. Senin yanına geleceğim. Bu zor içinde. Milattan önce 30, 10 Ağustos. Getirdin mi? O bir kraliçe ve tanrısal bir varlık. Buradan mı? Birseğinizin içine koyun, atar damarınıza. Çabuk olacak mı? Acı çekecek miyim? Çok uzun sürebilir. Ve çok da ağrılı olabilir. Acından korkmuyorum. Ama zamanımız yok. Oktavyan beni zincirleyip Roma'ya götürmek istiyor. Ben onun zaferinin bir simgesi olmayacağım. Çok hızlı olmalı Olimpos. Filozofların yaptığı gibi bir kadeh baldıran ve Arya karşıda biraz ...Afyon iyi olur. Herkese söyleyin. Klopatra'nın canına bir kobranın ısırığıyla kıydığını söyleyin. Mısır kraliçesine yakışanı yaptı. Oktavyan Mısır'ı ele geçirebilir. Ama beni... ...beni asla ele geçiremez. Oturusun yanında birbirimize kavuşacağız Sonsuza kadar yaşayacağız Cleopatra'nın <Gülüyor> oğlu Sezaryon Octavia'nın emriyle öldürüldü Diğer oğullarının izine ulaşılamadı Kızı Moritanya kralıyla evlendi Büyük krallık 3000 yıldır Nil'in kıyısında hüküm sürüyordu. Milattan önce 30 yılında Mısır Roma'nın eyaleti oldu.